Merhaba Bir Söz Küçük'ün programına daha hoş geldiniz. Ee, bu hafta bayramın ilk günü ve bizim konuğumuz Bilgin Adan'ı. Hoş geldiniz Bilgin Bey. Ee, hoş Bayramınız bulduk. kutlu olsun ilk başta. Çok teşekkür ediyorum. Hepimizin bayramı kutlu olsun. Ee, hepimizin, tüm dinleyenlerimizin de. Ee, bize biraz kendinizden bahseder misiniz? İşte en zor şey o. Ee, ben çocuk kitapları yazarıyım. Daha önce uzun yıllar e, TRT Ankara Televizyonu'nda program yaptım. İçeride. 9 Eylül Üniversitesi'nde hocalık yaptım bir dönem. Bir dönem reklam sektöründe çalıştım. Şimdi bütün zamanımı çocuklar için kitap yazmaya ayırıyorum. İlk önce herkesin bayramını buradan kutluyorum. Peki çocukluğunuzdaki bayramlardan bize bahseder misiniz? Ee, çocukluğumdaki bayramlar bir kere ben çocukluğumda Antalya'daydım. Antalya küçük bir kentti o zaman. Daha sıcaktı, daha yakın ilişkiler içinde olurdu. Bayram sabahı uyanırdık. Bayram için alınmış özel bayramlık giysilerimizi giyerdik. Sırayla en yaşlıdan gence doğru büyüklerimizin ellerini öperdik. Ee, babamız bize harçlık verirdi. Sonra e, akrabaları ziyarete giderdik. Bütün aile olarak. Ya da e, akrabalardan genç olanlar bizi ziyarete gelirlerdi. Böylece e, en azından bir süredir görüşmemiş olan insanlar görüşmüş olurlardı. E, yeni giysiler giymek bir kere heyecanlı bir şeydi. O verilen bayram ağaçlıkları o daha heyecanlı bir şeydi. E, yaptığımız ev dolaşmalarında e, ha, önce tembihlenirdi bize. E, Fatma teyze para verirse alma ha, diye... Ee, ama işte e, amcalar, dayılar, halalar, teyzeler onlar para verirse alınırdı. Ee, küçük luna parklar kurulurdu. Her, her şehirde olurdu sanıyorum. Ee, oraya gidilir ve işte o harçlıklar orada harcanırdı. Salınacaklara binerdik. Dönme dolaba binerdik. Ee, kurban kesimi bugünkü kadar abartılı değildi sanıyorum. ...evlerin arka bahçesinde... ...kesilir kurbanlar... ...işte belli bir... ...etin belli bir parçası... ...eve alıkonur... ...gerisi dağıtılırdı... ...dağıtım da konuya komşuya değil... Ee, ...bilinen yoksul kişilere... ...yapılırdı... Ee, ...benim çocukluğum bayramları böyleydi... ...keyifliydi... ...neşeliydi, heyecanlıydı... ...akşamları toplanırdık... ...masallar dinlerdik... Ee, Televizyon, radyo yoktu. Benim sözünü ettiğim 50'li yıllar. İşte böyleydi. Peki sizce bayramların en güzel yanı neydi? İşte luna parklardan bahsettiniz, alınan harçlıklardan bahsettiniz, yeni kıyafetlerden bahsettiniz. En güzel yanı neydi yani? Siz en çok neden mutlu olurdunuz? Valla bayram sabahı uyandığımda bilirdim ki babam evde olacak. İşe gitmeyecek. Sanırım en çok mutluluk duyduğum şey olurdu. Yani cumartesi, pazarlar dışında üç gün, dört gün, beş gün bayramın hangi güne denk geldiğine bağlı olarak babamızla birlikte olacağımızı bilirdik beni, beni en çok mutlu eden oydu galiba bayramlar bazı çocuklara para bazılarına yeni giysiler ifade ediyordu peki size ne ifade ediyordu bayramın gelmesi hiç düşünmedim bayramın gelmesi bana bayramı ifade ediyordu bayram bayram sevinçtir neşedir eğlencedir dostluklar tazelenir Küsler barışırdı. E dediğim gibi çok, çok sevdiğimiz eşimiz dostumuz olurdu. Uzun zamandır görmediğimiz. Onlarla görüşürdük. Ha bir de gittiğimiz her yerde nanelikörü ikram edilirdi. Ona bayılırdım. Hani çocukken nanelikörü içmek baya önemli bir şey herhalde. Ona bayılırdım. Ee, siz de bahsettiniz hani hep birlikte gidilirdi, gelinirdi, bizden küçük olanlar bize gelirdi dediniz, biz büyüklerimize giderdik dediniz. Şimdilerde baktığımız zaman işte cep telefonundan atılan mesajlarla ya da e, MSN'den atılan mesajlarla bayramlar kutlanıyor. İnsanlar birbirine gitmiyor. Yani nedir bunun nedeni? Ee, kentler büyüdü, yaşam zorlaştı. Ee, bayram tatili eşi dostu görmeye değil... Tatile kaçmaya vesile olmaya başladı. İnsanlar aman bayram gelsin de işte Akdeniz'e gidelim, Ege'ye gidelim falan diye düşünmeye başladılar. Sanıyorum o. Yani toplum büyüdükçe ilişkiler zayıflıyor. Aynı apartmanda oturup da yüzünü bile bilmediğimiz komşularımız var. Eskiden öyle değildi. Herkesi tanırdık. Bir eve birileri yeni taşındığında hoş geldine gelirlerdi. O gün e, yeni taşınanlar eşyalarını yerleştiriyor diye... ...yemek pişirememişlerdir diye... E, ...komşulardan yemek gelirdi. Şimdi yok öyle bir şey. Yani insanların arasındaki birliktelik mi son bulmaya başladı? E, düşünceler mi değişti ya da hayatın çok yoğun olması mı insanları bu hale getirdi? Valla bir yıl sebebi var bunun. Hepsi, saydıklarının hepsi bunun içinde. Ama insanlar çok yoğunlaşıyor. E, zaman yok... Şimdi İstanbul'da kalkıp da bir yerden bir yere gitmek e, kimi zaman saatler alıyor. Hele hele bayram trafiğinde. Peki eskiden çocuklar bayram, bayram geldiği zaman kapı kapı dolaşıp el öperlerdi. Şimdi, şimdi ise bu çocuklar bunu yapmıyorlar. Sizce bu gelenek kaybolmuş mudur yani? E, ben tam tersini söyleyeceğim. Eskiden çocuklar kapı kapı dolaşıp el öpmezlerdi. Eskiden çocuklar tanıdıklarını ziyarete giderlerdi. Çoğunlukla da büyükleriyle birlikte giderlerdi. Şimdi e, görüyorum mahalle aralarında e, 8-10 çocuk birleşiyor. Kapı kapı dolaşıyor. Şeker topluyorlar. E, küçük kentlerde sanıyorum hala e, benim çocukluğumdaki gibi kasabalarda, köylerde hala benim çocukluğumdaki gibi yaşanıyor bayramlar. Yani insanlar tanıdıklarına gidiyorlar. Gönül almaya, hatır almaya gidiyorlar. Büyük kentlerde başladı böyle bir adet. Şimdilerde. Peki e, demin e, hani küslerin barıştığından, kırgınların e, kırgınlıklarını giderip bir araya geldiğinden bahsettiniz bayramlarda. Şimdi bu tür şeyler pek gözükmüyor sanırım. Hani ben sizde kırgınım demek ki bayramda hiç size gelmeyeceğim gibi bir düşünce hakim. Ya bunun hani çocuklar üzerindeki etkisini Sonuçta çocuk. E, ailenin kırgın olduğu birini hiç gidilmediğini, onunla hiç konuşulmadığını görüyor. E, bu sizce yani ne gibi sorunlar yaratır çocukta? E, hoşgörüsüzlük yaratır herhalde. Yani e, sebebi ne olursa olsun yıllarca dostluk ettiğiniz bir insana kırıldıysanız, e, onu düşman gibi görmeye başladıysanız. Çocuk da ileride onu taklit edecektir. Onun benzeri davranışlar içinde bulunacaktır. Oysa eski bayram geleneğinde bu küslüklerin ortadan kalkması... ...hoş bir örnek oluşturuyordu. Mesela ben kimseye uzun süre küs kalamam. Beni çok kırmış olsa bile bir yolunu bulurum mutlaka barışırım. Tez zamanda. Şimdi sizin için seçtiğimiz parçayı dinleyelim. Ardından tekrar buradayız. şimdi öyle bir sızı var ki yalnız sen anlarsın sen şimdi uzakta cennette meneklerle bizim düşler ağlarsın o gün bayram erken kalkın çocuklar giyelim en güzel giysileri elimizde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 Yaz geceleri yıldızlar içinde Ara sıra bize göz kırparsın Sen soğuk günlerde kalbimi ısıtan en sıcak o Bugün bayram erken kalkın çocuklar Giyelim en güzel giysilerin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 Bekler Bayramlarda Hüzünlenir melekler Gönül alır Bu güzel çiçekler Evet Barış Banço'dan Bugün Bayram şarkısını dinledik e, Bugüne özel sizler için seçtik Bu şarkıyı Çocuklar ben çok konuştum Utku, Deniz Birazcık da size anlatın bakalım. Bugünkü bayramlar nasıl? Sizin için nasıl geçiyor bayram? Ee, şimdi aslında çok hani bence renkli geçtiğini söyleyemeyeceğim. Ee, sabah kalkılıyor ilk bayram günü. Ee, en büyüğe gidiliyor işte bu İstanbul'da anneanne, Etkişehir'de babaanne oluyor. Hani hep birlikte kahvaltılar ediliyor işte ondan sonra bayramlaşma faslı ilk anneanneden başlanıyor. Eller öpülüyor ondan sonra hani sırayla yaş büyüklüğüne göre. Ondan sonra sürekli gezmek oluyor, öyle hani sizin anlattığınız gibi hiç lunaparklar kurulmuyor. Ben hiç yaşamadım öyle lunaparklar, hani gidilir ama özel olarak bayram için kurulmazdı lunaparklar. Evet. Ya benim de bayramım öyle çok renkli geçmiyor, hep aynı geçiyor. Sabah kalkıyoruz, büyüklerimizin elini öpüyoruz, sonra en büyükleri anneanneye babaanneye gidiyoruz. İşte daha sonra da işte dayı, teyze, hep ziyaretle geçiyor daha sonraki günlerde işte annem babam bize zaman ayırıp bir yerlere götürüyorlar. Yani da öyle. öyle hani ben şeyin de farkına vardım sanırım. Artık bayram içinde pek bir şey hazırlanmıyor öyle çocuklar için vakitini geçirebileceğin. Evet bak yani... hatırlattın bana bizim evde mutlaka baklava yapılırdı bayram için. Onu dedem yapıyor Eskişehir'de bayramdan bir önceki gece sabahlara kadar baklava yapıyor ve gelenler mutlaka o baklavadan yiyor. Aynı, hani aynen o öyle. Şekilde. Aynen öyle. Şimdi köşedeki tatlıcıdan bir kutu getirtiliyor yeter. Yani. Ee, peki sizin belleğinizde hiçbir bayram anınız var mı çok hoşunuza giden ya da üzdüğünüz? Bir var var ee, aslında anımsadığım en eski bayramlardan biri ee, benim bir amcam vardı Şinasi amcam onu çok severdim ee, Antalya'ya geldiğimizde amcam evde değildi biz başka kentteydik ee, nerede olduğunu sordum ee, seyahate çıktı dediler amcam seyahatten bir türlü dönmedi Sonra e, bayram geldi ve mezarlığa götürdüler beni, daha doğrusu bütün aile gittik. Orada anladım amcamın ölmüş olduğunu, e, beni üzmemek için öyle söylediklerini. Çok ağladım, e, ev halkının hepsine küstüm, bana yalan söyledikleri için. O bayramı hiç unutamıyorum. Ha, e, yani sizin için en üzücü bayramlardan biriydi sanırım, çok sevdiğiniz birini kaybetmiş olmanız. Çok üzücüydü tabii. Yani öteki bayramların hepsi birer klişo olarak belleğimde. Birbirine benzer bayramlar. Heyecanlı, keyifli. Ama o bayram, ben bir bayram sevinci yaşayamadım. Çok üzüldüm. Onu hiç unutmuyorum. Yani bu bilgiye ulaşmamın bayramla çakışması o daha da bir acıttı Acay, herhalde beni. şey. Aha. ...peki bayramların çocuklara öğrettiği neler olabilir? O oh, Aileye göre değişir o. Yani e, benim anlattığım yapı içinde e, büyüklerini ziyaret etme, e, hoşgörülü olma, barışma, kırgınlıkları giderme gibi şeyleri öğretebilir. Paylaşma, paylaşma da çok önemli bayramların e, öğrettiği şeyler arasında. E, siz hiç kitaplarınızda bayramlardan bahsettiniz mi? Eski bayramlardan olsun, yeni bayramlardan olsun? Ee, aslında ben çok farklı şeyler yazıyorum. Bir tek kitabımda 50'li yıllardan söz ettim. Kaledi bir sokağa diye Antalya'da yaşadığım çocukluktan söz ettim. Ee, nedense bayramlardan söz etmek hiç aklıma gelmedi. Yani e, bizim çocukluğumuzun çeşitli e, özelliklerini... Mesela kendi yaptığımız oyuncakları, mesela tarzancılık oynamamızı. Uzun uzun anlattım da bayramlardan söz etmek hiç aklıma gelmedi. Şimdi sen sorunca bu soruyu, onun eksikliğini fark ettim. Oysa güzel bir kitap yani bugünün çocuklarına, 50'li yılların çocuklarını anlatan, ...yetişkinlerin de çok keyifli okuduğu... ...hoş bir kitap Kaledi Bir sokağa. ...niye bayramlara girmemişim... ...bilmiyorum... ...belki yeni basımında... ...bir bayram bölümü eklerim... Ee, ...peki ne tür kitaplar yazıyorsunuz... ...hani bayramlardan bahsetmediniz... ...şimdiye kadar hiçbir kitabınızda... ...peki ne tür kitaplarınız var... Ee, ...ben daha çok... ...çocukları buluşlara teşvik etmek için... E, ...kitaplar yazıyorum... Yani en azından kitaplarımın bir öbeği öyle. Ee, mesela e, zaman bisikletinde e, günümüzden yüz bin yıl önce e, yaşanan e, bir takım olayları anlatıyorum. E, bu olayların içinde e, Öykü'nün iki kahramanı e, yeni yeni şeyler icat ediyorlar. Mesela e, oklayayı buluyorlar, mızrağı buluyorlar... E, Bunlarla çocukları buluşlara teşvik etmek istiyorum. Yani bizim eksik yanlarımızdan bir tanesi bu. Yeni buluşlar gerçekleştirmek için çaba harcamıyoruz. Bir dizi kitabımda çevreci çocuklar. Çevre için bir sürü eylem yapıyorlar. Çok keyifli. Atlantis'in çocukları. Ee, bu çevreci eylemler için e, Atlantislilerle de işbirliği yapıyorlar. Atlantis nerede biliyor musunuz? I I, e, da Atlantis'in hikayesini yarım yamalak biliyorum. Ha, Atlantis Karadeniz'in dibinde. En azından benim kitabımda öyle. <gülüyor> <gülüyor> e, bir öbek kitabımda da e, eski destanları anlatıyorum. E, Malzum olarak. Odisse, İlyada... ...ve de Korkut Öyküleri... Ee, ...en son... ...bizim Altın Post diye bildiğimiz... ...uzun bir destan vardır... ...Argo Gemicilerinin Destanı... ...onu e, kitaplaştırdım... Ee, ...işte böyle şeyler yazıyorum... Şimdi baktığımız zaman bayram tatili için çocuklara özellikle kitap okumaları hani söyleniliyor işte şu kitabı şu bayram tatiline okuyun sizin ödeviniz deniliyor. Ya bu bu şekilde yapılması bana pek doğru gelmiyor çünkü ben hatırlıyorum iki sene önce zorunluluktan okuduğum hiçbir kitabı şu anda hatırlamıyorum. Çocuklara kitap okumak nasıl sevdirilebilenir? Ee, seçimi çocukların yapmasını sağlayacaksınız. Çocuk kendi kitabını kendisi seçecek. Tepe denilme, zorlamayla okutulan kitap. Ee, çoğu zaman senin dediğin gibi oluyor. Hiç sevmeden okuyor çocuk ve hiçbir izi kalmıyor. Ee, ayrıca kitap okuma zevkini de yok ediyor. Yani e, sevmediğin, beğenmediğin bir kitabı zorla okursan... E, ...o işten bir tat almazsın. Bir de yanlış bir şey daha var. Özellikle e, ilk öğretimde öğretmenler... E, ...işte 70 sayfadan az olmayacak diye bir e, kayıt getiriyorlar. E, bu da... E, Yayın piyasasında garip işlere yol açıyor. Bir kitabı alıyorlar, 250 sayfalık bir kitabı, 70 sayfaya indiriyorlar. Ee, ya Bu da çok kötü. Bir kere kitabın lezzeti kaçıyor. Kitabın e, içeriği darmadağın oluyor. Yani 250 sayfalık bir kitabı, 70 sayfaya indirdiğinizde hiçbir şey kalmıyor geriye. Ee, bunlardan vazgeçmek lazım. Çocuk e, kendi seçimini yapabilecek e, zekaya sahiptir. Eğer siz yönlendirirseniz bakın şu şu şu şu kitaplar var e, sizin okuyabileceğiniz. E, git bunlardan birini seç çocuk gider kitapçıya karıştırır arkasını okur. E, i̇çinden bir iki sayfaya bakar ondan sonra bir kitap seçer. İşte o zaman onu severek okur. Yani bastırmayla zorlamayla e, olacak bir şey değil. Bize bazen bazı yemekleri zorla yedirirler. Onu ömür boyu sevmeyiz. Onun gibi bir şey bu da. Ya Utku sen hatırlıyor musun hiç hani iki sene önce öğretmenler yapıyorlar işte şu kitapları okuyun diye. Ben evet. hiç okuduğumu hatırlamıyorum. Hep okuyanlardan geçiriyorduk özetlerini. Evet. Ben okusam bile hiç hatırlamadım o kitapları. Şey yani. e, şimdi daha da kolayı var. İnternette ödev siteleri var. O yıl moda olan öğretmenlerin sıkça verdiği kitaplar aslında pek çok kitabın özeti var hepsi özetlenmiş durumda onu okuyup gidiyor öğretmenin karşısına. A ee, Halbuki ben kitap okumayı çok seven biriyim ama işte zorlamayla olunca hiç insanın okuyası gelmiyor. Evet sorulamayla hiçbir şey yapılamıyor. Hı hı. Bir de yani çocuğun kitapçıya gidip kendi başına, kendi iradesiyle, kendi aklını kullanarak kitap seçme alışkanlığına erişmesi lazım. Fakat garip bir toplumda yaşıyoruz. Pek çok eve gazete bile girmiyor. Yani çocuk kitabı ders kitabı olarak görüyor. Okulda öğretmenin dayatmasıyla bir iki kitap okuyor. Ondan sonra o da bitiyor zaten. Yani kitap okuma alışkanlığı aileden başlıyor bir nevi aileyle elbette. değil mi? El, elbette. E, ben çocuklarıma e, çok küçük yaşlardayken her gece bir masal anlatırdım. Her gece bir masal anlatırdım. E, benim aklımda kalmamışsa e, bir kitaptan okurdum. E, öyle öyle gelişiyor e, okuma alışkanlığı. Bir, bir gereksinim haline geliyorum. Ee, o zaman buradan e, tüm dinleyicilerimize diyelim ki bayram hoşunuza giden kitapları okuyun. Ee, aynen, aynen. Bol yani... kitaplı ama sevilen kitaplı bayramlar. Evet, e, Bilgin Bey'in de dediği gibi bol kitaplı ve sevilen bayram kitaplı bayramlar diyoruz. Aynı zamanda e, büyük dinleyicilerimiz için de diyoruz ki çocuklarınızı alın, ellerinden tutun kitapçılara götürün ve onların istedikleri kitapları onlarına alın. Bir Söz Küçüğü'nün programının sonuna geldik. Bilgin Bey'in bize verdiği bilgilerden dolayı teşekkür ederiz. Haftaya görüşmek üzere, hoşçakalın. Hepinizin bayramını buradan kutluyoruz ve haftaya görüşmek üzere diyoruz. Tekrar kutlu olsun bayramınız Bilgin Bey. Sizin de, bütün dinleyicilerimizin de. İyi günler.